Sabahlar, sabahlar, sabahlar. Modern Sabahlar Başlıyor Hay frekansını iyiyim senin Radyo Otu. 103.1'desiniz. Modern Sabahlar Başladı. Yeni bir haftanın başındayız. Hepinizin Günaydın sevgili dinleyiciler. Tatlı bir hava var dışarıda. Tatlı bir sabah serinliği var. Şurup, şurup, şurup, şurup. şurup, şurup. Özellikle dün akşam öyle güzel bir serinlik vardı ki. Yani böyle bir şey... Oh, hava biraz serin diyeceğimiz serinlik Günü, var. Gündüz de öyleydi. Şeyleri, ne sıcak tü, ne tüy, soğuk. Tüyücükleri diken diken yapan ürperten böyle. İsa üşütmüyor da böyle bir tüyleri şöyle bir dikeliyor. Ondan sonra gerisin ben geriye Ben en yatır. soğuk günlerin dün akşamki serinlik şeklinde yaşandığı bir yerde yaşamak istiyorum. Şunu mu diyorsun hava yani? Hava çok soğuk, kış bastırdı birden diyerek bir Mercedes'e giyeceğim. Şunu mu diyorsun? En soğuk günler dünkü gibi olsun. <gülüyor> Bu <gülüyor> mu <musun>? sözü <gülüyor> <gülüyor> evet ya da hayır diyerek devam edebiliriz. Diyordu. yani Evet de. Bak yani, ne kadar güzel toparlanmış <gülüyor> bana sanki aksanım veya ağız yapın bozukmuş gibi davranıldı. <gülüyor> Çünkü ben anlaşılır bir şekilde onu söylemiştim zaten. Ama biraz uzattın. Ha. Yani hani işte tüycüklere girdim, bir şeylere girdim falan filan. Tamam tüycüklere ben girdim çıktım bir iki dakika. O doğru. O ürperme okay. mürperme diyordu. <gülüyor> zevkli zevkli anlatıyordu. Uzattın mı diyorsun bana? <gülüyor> bak nasıl... <gülüyor> Kızacası e, öyle biraz şey oldu güzel oldu hakikaten bugün de öyle olacak yer yer güneş çıkacak e, zaman zaman güneş yok olacak bazen yok bir hava soğuyor 6 Sen... derece 10 derece arası soğuyacak yine bazı yerlerde güneş olur falan. Ya, bazı yerler de biraz biraz yani şöyle şöyle iki parça güneş bekliyoruz biz bugün yağmur Özellikle olacak bu. mı? bugün bol bol yağmur olacak ama Yarın ya. yağmur yağsın toz kaldı ya, toz kaldı evet şey olur yani o Ankara'nın tozunu kirini bahar temizliği şeklinde yapmış olacağız eee Yeni bir hafta. Evet yeni bir hafta. Başka Gündemde yoğun bir hafta. Gündemde yoğun bir hafta. Ee, nelerimiz var şöyle isterseniz bir göz atalım. Yani benim biraz sinir bozukluğum var. Ben hani dinleyicilere söyleyemiyorum. Sen ama anlat yani. anlat tamam. Yani. Ya anlatma anlatma. anlatma. Anlatmayayım, anlatmayayım anlatmayayım. Bence de, bence de, bence de anlatmayayım da. De. Bizim hepimizin bir siniri bozuldu sabahleyin. O yüzden şimdi bir kendimize gelmekte şey yapılıyor. Çin ziyaretinden görüntüler var. Gördüğünüz üzüldür bunu. Evet gördüm. Yani bir YouTube'a girdim şey siyasi... ziyaretinden görüntüler diye yazınca çıkıyor. Ben, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın e, böyle fotoğraflarını çok görmüyoruz aslında. Ne bu şey keserken mi? Aslında, ne kestiğini ben anlayamıyorum. Kuzu kesiyor. Ya işte tandır mıdır artık şey midir? Kuzu... Bir siyasi liderin kuzu, kuzu, en kuzu. zor dakikaları. Kuzu çevirme yöresel e, yemek için yöresel kıyafetler giyerek. Ben en çok Demirel bu kıyafetlerle gördüm. Evet Demirel tandırları yani... de gördük. Gördük mü? Gördük. Onlar gördük, gördük. seviyorlardı yani böyle kıyafetler. Gerçi insan zaman zaman hani nasıl böyle bir kostüm parti insanın hoşuna gidiyorsa senede bir veya iki kere. Ama onlar daha yoğun görüyorduk onları ya. O Yani ben ilk defa görüyorum işte başbakanı şimdi bu fotoğraflarda. Yok daha önce de vardı canım bir sürü var. Ben böyle böyle bir. Var mı? Var var var var. Şeyden korkuyorum ben daha önce konuşmuş muyduk burada ya böyle bir ülkeye mesela başka bir ülkenin başbakanını çağırıyorsun. Hadi şuna bir uyduruk bize giydirelim de güler hızla diyerek. Efendim bunlar bizim yöresel kıyafetlerimiz diye garip garip şeyler giydir, gülüyor olmasınlar. Ben şimdi bu kıyafet ben kimse de görmedim mesela. Ya bu kıyafette bir şey yok ya kaftan gibi bir kıyafet yani normal ben gündelik olarak da düşünebilirim bunu. Mesela evde özellikle rahat edilebilecek bir kıyafet uzun. Ev kaftanı, ev kaftanı dediğimiz güzel ya, ev kapt. Bir... Teşekkürler Oktay. <gülüyor> Onun dışında başka yerlerde de kullanalım. böyle bir arkadaş ziyaretinde eğer samimiysem giyebileceğim hoş bir kıyafeti. Yiğdur bölge valisi Nur Bekri giydirmiş Hı -hı. E, bu yöresel kıyafeti. Getirir getirmez giydiriliyor mu bu yoksa böyle getiriliyor ilk başta biraz kıyafete ısınması bekleniyor karşıdaki misafir liderin. Bence şey oluyor ya. ya... da öncesinden fotoğrafı mı gönderiliyor bu işte giydirecek olan falan, falan yapmayın diye. Yapmayın şimdi bunu bana giydiriyorum gazeteciler falan var kullanırlar mı? Zaten onun için efendim ben hani bir fotoğraf çekersin falan diye. Bence bunlar hep gazetede, gazetecilerin başının altından çıkıyor. Yoksa yani kimse kimsenin kıyafetin o kadar da hevesli değil. Bunlar ben de, de olsa giysem diye. Hani onu zaten samimiyete istinaden yani söyler, sonuçta... söylerse de verirsiniz. Sonuçta şey mi diyorsun faaliyeti yani. Hiçbir, Türkiye'de hiçbir gazetecilik faaliyeti yüzünden içeride değil mi diyorsun? Tam olarak ona... mı dedin yani ben anlamadım. Öyle. Galiba ben öyle bir şey dedim. Onun dedin gibi sen. bir şey dedin, Onu söyledim yani. Tam tam vallahi söylediğim şey oydu oktay helal olsun. Ama daha önce gazetecilerin zorlamasıyla mesela Wuvuzela e çalmamıştı Güney Afrika ziyaretinde Aa, ben bakarım. E e evet çok güzel şimdi yani... taburdu. Ne o... alakası var ya hadi gidin falan diye. Hayır ne demek ki neymiş? Neden söylüyorum bunu? Demek ki gazeteciler bir ağırlığı, ağırlığı yok, yok yani. O o ama yani şimdi işte kıyafet tabii ama yöresel olarak da bazen gidiyorsun. Dünyada çeşit çeşit ülke var. Çeşit çeşit kıyafet var. Hepsini de giymiyorlar. Mesela İngiltere'ye gitsen Güzel bir lacivert takım elbise verseler efendim İngiliz kumaşı bizim adetimiz. Onu giyerim giyerim. mı <gülüyor> Onu giyeyim ben ya falan. <gülüyor> Orada mesela çay ile kurabiye hiç, hiç böyle fotoğrafı şey olmaz. Togo'ya gittim mesela salz kıyafetleri getirirler böyle. Ya yani o şey olsun da ben bir e, o da şey yaparız diye. Vallahi sağ yani o kadar da hepsini giyeceğiz ya, diye bir kayda yok. Amerika'ya gittim güzel bir kot mont. Giyerim ben onu da giyerim <gülüyor> Mesela kova şapkası ama kova şapkası veriyorlar mıydı? Texas hariç. Texas hariç veriyor. Texas hariç her <gülüyor> <Peki. gülüyor> yurt dışından gelen, Türkiye'ye gelen evet. liderlerdi. Evet. Liderlerin böyle kıyafetler giydiğini hatırlıyor muyuz biz? Belki, Yoksa biz bu sadece bizim liderlerimizi biz konuş... ne giydiriyoruz diye konuştuk. Ben hmm. hiç hatırlamıyorum ya. Bizim i̇şte öyle... Biz bir şey giydirmiyoruz ki böyle ne veriyoruz? Tony Blair geldi mesela. Ne giydi kaç kere geldi? Ne, bizim, ben hiç hatırlamıyorum. Tamam bizim yöresel kıyafetimiz ne? Kapalı çarşıda falan fes veriyorlardı. Ne, biz fesini, vermiyoruz fes. Fesi. Zaten fes imajını silmeye çalıştığımız yani için. Bir şey de. Yok öyle bir şey. Yani Ankara'ya gelince artık zaten Misket kıyafeti falan. Misket kıyafeti giydirip oynatmak lazım artık. Yeni gelenlere. Siz biliyorsunuz değil mi Melih Kökçe 200 bin tane... Misket Çin... aynı anda mı oynadı? Hayır ya 200 bin tane misket Kokurum, sipariş, siparişi vermiş. Oynayan kedi misket yapmışlar. Ya. Yine mi? Evet 200 bin... Hayır onu, onun oyuncağından yaptırmış. Böyle basıyorsun eline misket oynayan oyuncaklar var. Hani böyle yolda satılır diye eskiden. Kafası böyle deli gibi sallanan şey. Yolda satılan bir topun çevresinde dolanan... Korkunç hayvan var, sincap gibi bir şey, bir de yerde sürnen asker var. Onda onlara bir de misket mekteler. Onlara bir de misket Hayır, bir de deli gibi mi? kapıyı sallayan şeyler var. O dönemin müziklerine göre değişiyor. Ding ding Böyle mesela Yok şimdiki şey. Şimdi işte, misket çalıyor. Misket çalıyor. Misket Figürler bak. aynı. Bu ne zaman ama biraz geç kalmadı mı ya? Çünkü Ankara'daki misket bir tek büyük şey bu... belediyesinin önünde var başka. Ha, Eski misketler. Eski de ama işte tekrar canlandırılacak <gülüyor> 200 bin tane misketle beraber. Ama oyuncağa diyorsun. Oyun da o kadar küçük değil böyle. Bele bele. Yine Konuk sokağa kadar. konur diyorsun yani. Ya. Sokağa konur yine ama şey işte bir bu fuar yaklaşıyor ya. Ne fuarı yaklaşıyor onu da bilmiyorum tam olarak. İzmir fuarı mı? <gülüyor> İzmir fuarı. Ankara'da yapılacak bir fuar. O fuarda belli limit alışverişin üstünde şey yaparsan hediye olarak verilecek. Şimdi bence çok... Doğru bir yaklaşım. Çünkü biz miskete biraz alaycı yaklaşıyoruz ya. Bir yani, evet. e, Oktay böyle misket diye bağırıyor. Coşkule yaklaşan bir tek ben varım. Ama evet. böyle bir alaycısı laf falan diyoruz. Ama misket oyuncaklarıyla 200 bin çocuk misketle büyüyecek. Ve yarın şehrimizdeki misketler onlar sahip çıkacaklar. Çünkü, çünkü çocukluğundan kalbine girecek. Çünkü top vardı. Bugüne kadar Ankara'nın biliyorsunuz Ankara'nın çocukları topla yetişti. Her yerde top dağıtıldı. Top bitti. Herkesin şu anda top Tabii. var. Top var. E ne dağıtılabilir, ne, ne dağıtılabilir? Anca gelmiştir ya o zaman bu misketi. Aslında biraz bir önce gelseydi. Çok Mesela. korkunç. Ya ama dolanda, görseniz oyuncak çok korkunç. Ben size söyleyeyim. fayans heykeli var ya bir tane. Fayans, fayans heykeli? Mi? Fincanla mi? şey mi? Fincan. Mesela hepimiz evinde fincan olduğundan o heykel bize ne kadar güzel geliyor. Sizak geliyor. Başka bir, şehre başka bir şehre koy, mesela Avrupa'nın başka bir şehrine koy. Fincan kültürü olmadan ne neden bu iğrençlik derler? Hı. Ama Bunu yani biz fincana ısındığımızda çok güzel bir esermiş gibi bakıyoruz ona. Ya yani mesela bizim... eser olduğunu gibi diyorlar. Başka ne diyor? Evet. Güzel olduğunu bilerek Mesela evet, bu sebze kurtucularından da bir tane konabilir bizim evde ama ben onu da çok şey yapıyorum onun büyüğünden düşün mesela plastik neydi ya, yani. strafordan yapılabilir o da olabilir Fahir ben de şeye beş evler kafşanda o bir tane susuz top var onun yerine mesela plastik bir çatal veya kabak soyucu falan Düşünsene. veya kabak salatalık soyucu o da olabilir ne Bak, kadar, şey ne, yani. kadar güzel güzel ya, ne kadar Biraz güzel ne kadar ben oyuncaklardan nasıl alabilirim ya o oyuncaklar işte bol yapalım, bol al. alışveriş yapabilirsin bence fişlerini atma fiş diye ne olursa hemen fişini götürürsün taksi işleri de dahil. <gülüyor> Ankara'da bir şey var ya ya ne var şu anda bilmiyorum yani böyle ne? önümüzdeki günlerde var işte böyle Fuar bir. Var mı? Ya, Fuar Fuar değil Fuarı Kastamonu da. günü mü? Kastamonu günü de değil de böyle gene böyle özel bir günü. Günü. özel bir gün. Özel bir özel gün. gün var, özel bir hafta var böyle alışveriş falan İstanbul Tamam shopping fest. Tamam shopping, Aha, shopping fest. festimiz var. Tamam ha. ya nasıl unuttuk bunu. Hatta İstanbul Shopping Fest'le aynı hafta denk getirilerek 4800 yılda bir gerçekleşecek evet. bir olay gerçekleşecek. Ne zaman bu tarih olarak onu şey yapabilirsek ben çünkü bütün harcamalarımı ona göre yönlendirmek istiyorum. Mayıs'ta Fest'te, galiba. Hayır. Mayıs'ta mı? Ben bütün parayı oraya yönlendireceğim ve piyasadaki bütün misketleri alarak o misketlerin değerini üst safaya çıkaracağım. İstanbul'la zaten rekabet şu anda kızıştı. Çünkü İstanbul'un bir misketi yok. İstanbul'un bir sembolü yok. Ne Misketi olabilir? de yok, maskotu da yok. Ne? Lale mi verecekler dans eden lale. Ne kadar yaman. <gülüyor> dans misket. misket. Yalnız ben size söyleyeyim o film sektöründen de hemen cazip bir bakış açısıyla böyle Gremlin'ler gibi Misketler adlı güzel bir korku filmi. Şu anda Misketler 1, yani Misketler 2 çok, çok güzel sevimli olacak ya. bir şey değil çünkü. Yeah. Yani. Ama nasıl çoğalacaklar bunlar? Bunlar tamam üzeri misket. Misketler, belediye... yani. misketler Ankara'yı ele geçiriyor ama. Böyle suyla, suyla patlıyordun değil mi Kremlin'in? Belediye ihale Belediye ihalesi. <gülüyor> misketler ihale nasıl ihale açılacak? Açılır, çıkmazsa patlar. Aç, e, yani açılacak, patlayacak 200.000 şeyine. Tabii iyi misketler, kötü misketler olacak. İyi misketler Ankara'yı savunurken kötü misketler Ankara'yı her şeyi ele geçirmeye çalışacaklar falan İdeolojik falan. İdeolojik düşünce. İdeolojik yani. Istiyorsan Ama istiyorsan. Ne, neler neler neler neler. Ben vallahi senaryoyu yazma Ege e, bu konuyu sana şey veriyorum. Bu senaryo yazılsın. Tamam. Bana iki gün içinde... Sana da başrol yazacağım. Ya ben başrol... Çünkü sen oyunculuk dinlenmeni... E, ara verdim. Çünkü bir yıllık e, Nadas süremi bitirdim. Bir yıldır herhangi bir e, şeyde, çalışmada bulunmuyorum. Herhangi bir projede görev almıyorum. Aa, kim Nadas'tayım ben demişti ya. Yani. Nadas'tayım, Nadas'ta, Nadas'ta. Yıllar önce bir sanatçı kendine Nadas'a bıraktım demişti. Haruk daha... Olçak mı? <gülüyor> Bilmiyorum işte. Bir Çünkü daha... tam o... o, bana, o evet ya, Nadas'a gel. Nadas'a Nadas gel, Bostan'a gel, vay vay. Evet, devam ediyoruz. <gülüyor> Nadas'la ilgili türküler dinliyoruz. <gülüyor> O zaman e, bir şarkıyla neşemizi bulalım. Bir şarkıyla bu sahti nihayetlendirelim. Julio Iglesias'tan açıklama var. Julio Biz... Iglesias çalalım. Julio Iglesias parantez içinde 69. Ne demiş? Ee, 5000 kadınla beraber oldum. Ne o? Valla doğru fair. 3000 kadınla birlikte olduğum As. söylüyor. Yalan. <gülüyor> Yalan demiş. O zaman madem şeylere girdik, dedikodulara girdik. Tatlı dedikodu verelim sevgi dinleyiciler. Bana... Lana Del Rey dinlemeye başladık. Lana Del Rey kimin bir bakalım Excel Rose rose'da aşk yaşıyorlarmış. Evlenmeyi düşünüyor musunuz <gülüyor> diye bir sormak lazım aslında. Bizden kaçmaz ekibi. <gülüyor> Yatıyor güz yani kaçmak üzere. Bizden Yok. kaçmaz değil süper kulüp farkı. Artık <gülüyor> süper kulüp. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo tut burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler. ...macera dolu bir pasartesi sabah ...buyursunlar efendim... ...kız <gaz> magazin falan filan diyoruz... ...dibimizdeki magazinen olayları hiç görmüyoruz... Evet. ...ya hakikaten niye... ...ya ne gidiyoruz... ...Excel Rose la Lana Del Rey'in ilişkisine... ...burada başlayan ilişkiler var... ...devam eden ilişkiler var onlara... ...bakacağız hepsine bakacağız... ...hepsine, Bakalım. Evet, hepsine yani bakacağız de, da... Evet. Şu Julio Iglesias'a bir bakalım. Ee, her dönem dönem biliyorsunuz çapkınlıkta e, listeler yayınlanır. Erkek, Erkekler üzerindeki listeler yayınlanır. Daha doğrusu erkek listeleri yayınlanır. Ee, herhalde o listeyi mi gördü? Ne oldu Julio Iglesias? Ee, ben demiş, beni 3000 diye yazmıştınız o listeye demiş. 20.000 efendim benim demiş. Onu, düzen, onu düzeltmek istiyorum demiş. Tabii bunlardan para alınmıyor ya şey olarak. Böyle bir devlet bir kesinti yapsa. Yani Bu sefer az ko göstermeyeceğiz. Kota sistemi 3-5 falandır herhalde diyor. Ya Taş'a abartılmış. 3000 nerede ya? 20 bina. Çakkalın gelgesi sonra... diye bir şey olması lazım çeneye vuruyor ya bir yaştan sonra. Tabii o da bence zaten bir 69 falan yaşına geldiğine göre. Hülya Bey siz bir 20 bine kadar sayabiliyor Hı. musunuz? Biz şöyle bir yemek yiyip gelelim lütfen. Mehmet bir de listeye sokmuşlar. Bilmiyorum bu Habertürk'ün başarısını mıdır? Yoksa gerçekten bu alanda uluslararası çapta çalışan bir kuruluş var da. Gerçekten o listede var mı? Onu ne yapıyorsunuz? Sabahleyin arayıp sırada. çeteli şey mi yani? Niye sabah arıyor bir de? Ben de, onu, ben de oraya takıldım mesela. Neyse. Öğleden sonra arayabilir de günlük olarak Tamamla. yani günlük Z raporu gibi düşün Oktay'cım bunu. Yani sabahleyin muhasebeye gider ya o muhasebe gibi onu işte Z raporu da vereceksin. Çünkü bu kadar çok yani her seferinde aranması yerine günde bir kere sabahtan aransın diyorsun sen. Evet yani bana mantıklı gelen o. Aynen. Demek ki böyle bir şey var firmalar var. Titanic 3 boyutlu geliyor biliyorsunuz. Hatta evet, geldi, geldi. geldi galiba. Ee, Daha ne gelecek bilmiyorum yani. <gülüyor> heyecanlandınız mı siz? Evet, Vallahi yani, çok heyecanlı olanlar var. Ya bizim normal titaniğin normal titaniğin derken. Üç boyutsuz olan. Hayır hayır. Üç boyutsuz olanın onu üç boyutluya döndürip mi izliyoruz yoksa e, yenisi mi çekilir? Baştan çekin? mı Batır? Baştan mı şey yaptık. Ne her şeyi baştan alıyoruz. Her şeye bir boyut kattılar. Yani şey adam gidip tekrar işte çocukları toplayıp bir yeniden kuruyoruz çok şahane fikrim var diyerek öyle bir jest mi yaptı. Hı -hı. Bir şey eklemişler bu filme. Ben bu oyunu bozarım diye bağırıyormuş bir yerde. Anlamadım. Üç boyutlu diye. Çocuğun adını hatırlayan varmış Stanik'teki. DiCaprio. Hayır. Leonardo <gülüyor> yanlış Jack. cevap. Jack. Don't let go. Don't let go Jack. Ya, bak, vallahi şeydi, burası çok sıcağıdı diye böyle şey yapıyordu ya. <gülüyor> kapının üstüne çıkarttı kızı en son sahnede. Ya Titanik'te gemi battı. Tamam. Sonra bir kapı buldular denizin üstünde. Ha tamam. İkisi tamam. kapının üstüne battılar. Kapı baktılar. mıydı o? Ne bileyim işte kapı falan ne Parça, parça bir tane. <gülüyor> bir parça. Kapısı güzel falan, gel gel su çok güzel. Su Dedim, çok güzel. Sonra donup gittim. Şey dedi, ...en son Cek ki ya ben biraz ayaklarımı ısıyım senin senin iyi olur. Ayaklarım yanıyor vallahi falan. Diye. Aslında orada mahsus yaptı Cek. <gülüyor> Maksus'tan yaptı tabii canım. Maksus <gülüyor> yaptı kız kapıya çıksın diye. Neler neler yaşandı ya... neler neler. <gülüyor> Yıllar sonra bir Titanic analizi yaptık Çok da hoş oldu bence <gülüyor> Survivor ile ilgili bir e, gelişme var e, Almeda diye bir kız varmış burada Var canım Kırık Türkçesiyle gene gönüllerimizi fetheden bir başka güzel gülüller Gülüllerde mi bu Hayır canım, ünlülerde Daha önce yok böyle dansla da dans ediyordu ya Orada çok güzelce bir kız gibi gözüküyordu da Böyle makyajsız haliyle bakınca o kadar da dikkat çekmiyor Niye doğuşun sakallı hali çok dikkat çekiyordu ben de gördüm mesela. Neyi? Ben de o kadar yabancısı değilim. Ya doğuşu mu gördün? Doğuşu gördüm. Sakal, Beyazlar düşmüş sakalına. Adada mı düştü? Hep mi öyleydi? Yok o sonradan. Üç yaş attı vallahi adada. Girer girmez. Açlıktı falan. Ne ara o kadar uzadı sakallar? Bırakıp mı gitti sakalları? Yok canım öyle sakallar uzuyor yani. Hepsine baksana. Gerçi bazıları önceden bir şey mi yapıyor? Böyle çok jilet gibi hatları olanlar var. O dansçı adam var. Hasan. Hasan abi. Bilemiyorum. Ha, Bilemiyorum. Bilmiyorum. Ya bu şeyin Anadolu Ateşi'nin dansçılarından. Ha Türkiye'nin en iri insanı diye geçen o mu? Ha onun işte şeyi var işte o da sakallı da böyle hepsi jilet gibi. Sanki özellikle bırak Yani sabah böyle sanki kuaföre gitmiş gibi sakalları. Ama doğuşun falan öyle değil. Ben biz hafta sonu bir gördük bir grup ağlıyordu. Niye ağlıyorlar ne oldu falan diye dertlerken tavuk varmış. Onu kaçırmışlar Tov, yarışmada. Evet ya, köy tavuğunu kaçırmışlar o, o kadar ağlanacak seviyeye getiriyorlar aj, mı onları? Aciz. Aciz diye. Tavuk kanatı kaçırdık diye öyle bir şey oluyor. Ya, evet oluyor tabii canım. Çok aciz diye. Ee, neyse bu Almeda kızımız e, yarışma nedeniyle derslerini aksatınca devamsızlıktan sınıfta kalmış. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Götür kitaplarını orada çalış. Yani hakikaten 2 gram şey yap Sonuçta Sınavları nerede okuyor konservatuvarda okuyor Orada da adada da boş bir sürü vakti var Her gün muz peşinde koşacağını bir yarım saatini ayırsa yani ne olur fıstık gibi Şu olur. anda ünlüler falan adada mı? Ünlüler de da, ayrı ayrı adadalardan bir, yani birleşme şey, gerçekleşmedi. Programın çekimi devam mı ediyor şu anda? Ediyor tabii canım. Nasıl ayrı ayrı adadalar? Şu en anda... son ben yine işte o tavuk ağlaması sırasında onun hemen öncesinde bir garip bir yarışmada beraber yarışıyorlar. Tabii evet, canım ayrı adalardan geliyorlar. E, ha, yarışma, yarışma için mi buluşuyorlar? Tabii yarışma için buluşuyorlar sonra adalarına dönüyorlar. Sonra da büyük birleşmeye doğru. İyi, birbirlerini yesinler ondan sonra daha sonra yarışmada buluşsunlar diye mi ayrı? Tabii, tutuyorlar. Tabii, tabii öyle ayrı tutuyorlar. Oo. Şu anda öyle bir durumları var. Ee, teşekkür ediyoruz Almeyde ile ilgili verdiğim bu gelişmelerden dolayı da birinci sınıfta kalmış kendisi. Ee, o zaman okumakla adam olunduğuna dair çok güzel bir elimizde bir ibret vesikası var. Bu ne vesikamızı isterseniz paylaşalım. Okumakla adam Olunuyormuş meğersem Abdurrahman Bey hakkında Eşine şiddet gösterdiği Gerekçesiyle bir dava açılmıştı Mahkemede Abdurrahman Bey'e 3 ay boyunca Kitap okuma cezası verdi Her gün 1 saat Bayındır Halk Kütüphanesi'ne Giderek görevlilerin gözetiminde insan haklarına saygı konulu kitaplar Okuyor ondan sonra Abdurrahman Bey 3 ayın sonunda Okuduklarının özetini yazacak Ayy. Hakim özeti beğenirse ceza bitecek Beğenmezse baştan başta en baştan hadi bakalım bir üç ay daha artık seçilen konu hakkında mı tekrar insan hakları konusunda mı? Sende kendi cümleleriyle aldığı gibi paragraf. Tabii, alıntı, alıntı şey. yapamıyorsun, alıntı yapamıyorsun. Ee, kitaplardan insanlara karşı sevgiyi öğrendim. Bu kitapları okuduktan sonra eşimle aramız düzeldi. Artık asla şiddet uygulamam diyerek 3 e, ay. Belki üç de etiketuar şiddet uyguluyor. Nasıl yani? Sen bunu da bilmezsin falan diyor. Çabı şiddetin her türlüsü. her türlüsü var. Onu Değil da mi? bir sonraki kitapta öğrenir BG. Ha, Neyi doğru. şey yapıyorsun yani sen? Entelektüel şiddetle yabanmış diyerek. E, e, e, i̇yi bakalım e, geçmiş olsun. Bir zaman. önemli haberimiz var. Hafta sonunu e, boş boş geçirenlere e, işte herkes bir a, artık haber atlama mı deniyor buna ne deniyor bilmiyorum. Uluslararası Yastık Savaşı günü önceki gün tüm dünyada kutlandı törenlerle. Ee, maalesef biz yine atladık bu Türk güzel, olarak. önemli günü. Hocan yıl... yastık savaşı sırasında biber gazı ile falan kutlayan tek ülke olurduk. Yastık savaşında biber gazı karıştı falan diye. Sonuçta çok abartıyorlar diyerek. Yani evet, evet yani. Nümaycan. Güvenlik güçleri. <gülüyor> yani sonuçta biber gazı sıkılıyor. Yani. Çok çok çok da şey yapmamak lazım yani. Ee, siz hiç hakikaten biber gazı yediniz mi de, ne denir? Hani... Ne denir buna? Maruz kaldım. Maruz kaldınız mı hiç bir vergazına? Doğrudan maruz kalmadım ben ama yakın, yakınından, yakınımdan geçti Yıkınımdan. biber ve hissettim onu. Ama doğrudan bir maruziyet değildi yani. E, e, bu hakikaten çok şey insanın hakikaten... Mağdur eder. Çok mağdur eder. Gerçekten çok mağdur eder. Neyse beşincisi düzenlendi bu sene. Amerika, İngiltere, Almanya, Çin. E, daha sayamadığımız 39 ülkeyi artık burada hepsini saymayalım. Ve 115 şehirde yastık savaşları yapıldı. New York'taki yastık savaşında da binlerce kişi katıldı. Evlerinden getirdikleri yastıklarla 3 saat boyunca. Herkesin yastığını yani. evden getiriyor. Herkesin evet. yastığı biri olmayabilir. Kiminden çıkıyor kas tüyü, kiminden çıkıyor uzay manzarası. Valla kas tüyü çıkanlar gene iyi. Yumuşacık yumuşacık oluyor da öbür bizim... Pamuk yastık dediğimiz hakikaten böyle kallavi sert. Onla dalacaksın işte. Onla daha onda bir işine. taneye bakalım bir daha kalkabiliyor musun? Yastık savaşını yapmak da yalnız bir ayrı beceri ister abi bence. Yani o yastık savaşı 3 saat süren yastık savaşının sonunda gruplara ayrılıp mesela örnek veriyorum manavgatlar siz dilenlere karşı diye bir kavga çıkmıyorsa Mesela örnek verdim. Yani Oktan, Niye oradan örnek ver ben onu anlamaya çalışıyorum. E, çünkü ederim. benim askerde şey buydu. Manavgatlar sirenlerle girişmiş diye bir şeye koştuk biz. Ben <gülüyor> anlamadığım bir şeydi yani. O yüzden ayrı bir beceri ister, ayrı bir Top koordinasyon ister, şey ayrı bir olgunluk de. ister ya yastık savaşını güzel bitirmek. Ben hiç yastık savaşı da yapmadım herhalde. Bırak sokakçı tanımadığım adamdı, tanıdıklarımı da, da yapmadım. O zaman bir yerden başlaman lazım Ege. Zaten... Bugün tamam. ilk işin eve gidince... Bir yastık alayım da... Al bürgeyi karşısına. <gülüyor> Milletin kafasını. <gülüyor> Birilerinin giriş. Erzurum'da e, yakında başlayacak bir uygulama hafta sonu denendi. Türk Polis Teşkilatı'nın 167. kuruluş yıl dönümü sebebiyle e, düzenlenen halk görüşünde görücüye çıktı. Ney? Atlı polis. Aaa çok güzel. Atlı çok polis birliği şey görücüye çıktı. 3 at e, ve tabii ki 3 polis... E, dikkatleri üzerine çekmişler. Bir benim hesabıma göre ki buna tarihe pigeon principle diye geçerdi. Ama yani atlı onunla hiç şey yapmamıştım. Ortalama yani en kötü... <gülüyor> Uçan at prensipu. <gülüyor> yani her ata bir polis düşüyor bu durumda. Doğru mu? Hatta her polise bir at düşüyor de, diye okula de, de, de, faiz. De, de, değişik okumalara açık. Doğru. İkisi de doğru. Ee, kısa süre sonra göreve başlayacak olan e, atlı atlar polisler... Atlar mı? Ha, atlar da göreve <gülüyor> başlıyor. Ne oluyor ne atlar? Nereye bağlı oluyor atlar? Köpek e, gibi oluyor değil mi herhalde? Evet, emniyeti, emni emni emni emniyeti şeyde onların kadrosu da vardır ben sana söyleyeyim. Görevli köpekler gibi görevli atlar mı olacak? Görevli atlar olacak tabii. Oh be. <gülüyor> yani at, atlara gereken değer verilmeye başlandı. Öyle bir şey oldu yani bakalım çok sevmiş halk hakikaten. Ama Erzurum'da zaten sokaklarda at dolaşıyor. Ben kırmızı ışıklı at arabası gördüm. Evet başka bunu atı bir cümle içinde ben kırmızı ışıkta <gülüyor> yani at arabası çok özür dilerim gördüm. sen erzurumda ne zaman at gördün ya o askerliğimi yaptım Hayır bir askerlik anısı da senden bekliyorum şey <gülüyor> program bitmeden önce <gülüyor> bölgelerimiz yörelerimiz ve askerlik anılarımız gördüklerimiz. gördüklerimizi paylaşalım <gülüyor> askerlik maceralarında neler oldu neler <gülüyor> <gülüyor> baya bayağı iyi yasın baya bir hareketli geçmiş askerlik <gülüyor> <gülüyor> Manavgatlılar sitede karşı. Yanınızı, ben kırmızı ışıkta at arabası gördüm. <gülüyor> Ay. Manavgatlılar karşı yalnız ciddi olaydı ya. <gülüyor> <gülüyor> Tarihe Manavgat sitede olay ne olay? Ben anlamadım. Ben de ilk başta sizin gibi <gülüyor> yaklaştım ee, koşarken böyle bir şey oldum ama sonra bir baktım. Bayağı girdi. Yani at at, <gülüyor> at <yine> benzemez yani. <gülüyor> i̇şte atlı polis olsaydı orada veya atlı jandarma. Doğru. İşte yani Oktay o keşke o atlı jandarmayla keşke atlı olsaydım ya hakikaten. Atı sana zimmetleyecekler yani. Öyle bir şey de var. Ama tip sorunlar yaşadım bilseniz asker Bana göre at bulunamazdı ben size öyle söyleyeyim. <gülüyor> bu arkadaş bu arkadaş karakolda oturur. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> sana kep bulduk. Kep. O her şey sorun oldu bende. <gülüyor> ne ne? Kafa büyük diye mi? Arkadaşa göre mahpusun, hammız mahfuz yok. <gülüyor> ya hakikaten kafayı kaç numara senin kafa Oktay? Yokta hadi bir söyle valla kaç numara olduğunu söyle. İnsanları kafa numarasına göre şey yap. Söyleyeyim yapmıyor. faalde. Kafa tasçılık yapmıyorum. Yani. Ya, yok oğlum, ya. Yok. 60 var mı 60? Var herhalde tabii canım. Ya 60-61 alır gibi geliyor bana sanki. Alır mı? Yani o kafa <gülüyor> öyle bir şey alır gibi geliyor. <gülüyor> Yunanistan esas delirdi ya. Yunanistan'da yine bir olay. Stüdyoyu bastılar. Biz sunucu e, canlı yayını beğenmeyen... Konuğu beğenmemişler çok özür dilerim. Hmm. Canlı yayını basmışlar. Hmm. E, sunucuya... Ne ee, neyle girişmişler? Dur bakayım. Levye yoğurt. Aa, güzel. Yoğurt ben. ucuz mu Yunanistan'da o <gülüyor> zaman? <mi? gülüyor> yoğurt ve e, ölçü Altın Şafak Partisi. Ama bunu şey sonra... yapmışlardır Doktor yani yoğurt da aslında Yunan yiyeceği falan diye oradan şey yapmak. Caciki için. diye mi diyorsun? Caciki, baklava ve karagözle girişmişler. Bunların, o zaman şey demişler, bunların bize ait olduğu kesin. Neden? Çünkü biz bunlarla girişiyoruz. Gelenekseldir bizde. Bir şey sinirlendiğimiz zaman birbirimize yoğurtla girişiyoruz. Bir de yumurta. Yumurtayı da sayalım. Yumurta ve yoğurtla girişmişler. Yumurtiz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Çok güzel bir şarkı sevgili dinleyiciler. Boş kasetiniz varsa muhakkak İlk veya ikinci şarkı olarak çekmenizi tavsiye ederiz. 9.45 oldu saatimiz bu kadar her devam ediyor. Macera dolu pazartesi sabahında bakalım neler var gündemimizde buyursunlar efendim. Hmm. İngiltere'de araba yıkamaya yasak geldi. Dünyanın en çok yağış olan ülkesinden biri olmasına rağmen ee, İngiltere'de hakikaten araba yıkam yıkamak yasaklandı. Neden yasaklandı? Şöyle bakmışlar. Çünkü Yali... araba yıkanınca hava mı yağıyormuş? Yali sürekli yağmur yağıyor. Aslında ondan yasaklanmış olması lazım. Abi Boşuna, yakıyorsunuz, Boşuna yakıyorsunuz. Geliyor tak tam arabayı yıkatıyorlar. Çat. Hop yağmur. Yağmur. Ondan sonra bütün sinirler bozuluyor. O sinirli trafiğe çıkıyorlar. Evlerinde mutsuzluk yaşıyorlar. Aile hayatları huzursuz bir hal alıyor. Hem öyle hem de kimse arabayı yıkatmazsa yağmurdu belki. E, yağmur. Belki de öyle olur. Çıkarılan yeni yasaya göre başka Londra dışındaki tüm güney ve doğu kesimde yaşayan vatandaşlar araba ve tek iknelerini yıkayamayacak. Büyük şehirlerde süs havuzları ve çim sulama sistemleri her gün çalıştırılmayacak. Gün aşırı çalıştırılacak. Ee, şimdiden 20 milyon vatandaşı etkileyen bu yasaya uymayanlar hakkında bin sitem İdari de... işlem başlatılacak. İdari olacak. işlem. Hepsi İngiliz e, mapushanelerinde, zindanlarında çürümeye mahkum edecek. Kraliçenin kararı kesinlemiş. Londra zindanları. Valla kesinlemiş. Ee, bu böyle Şu bir... Su yok ya memlekette. Valla İngiltere'de hakikaten susuz diye bir şey var. E, susuzlukla mücadelemiz devam ediyor. Ya demişler bir yerden bir şey getirsek su getirsek falan filan diye. Birisi demiş Kızılırmak projesi olabilir falan. Neyse demişler boşver onu sonra düşünürüz. ama bunlar bunlar hep yaşanan olaylar İngiltere'de. Bakacağız bu sene nasıl geçecek. Çok domuz eti yiyorlar ya ondan oluyor Ne? Hararet mi yapıyor domuz eti? Yani, çok su içiyorlar hakikaten. Başka mi? bir günün konusu tabii de ama yani uzmanlar öyle diyorlar. Çok yiyorlar, çok iyince de su, su, hararet yapıyor hararet Yapardı, ondan sonra da su kaynakları tükenir. E, tükenir. Tükenir. Araba yakıyorlar böyle faşır faşır faşır suyla. Ne olacak? Fırçayla sonra... fırça yıka. Ya da bir silinin artık yani o kadar şey değil. Ya o karıştırıcılar var havayla karıştırıyor suyu. Çok az miktarda bak. Suyla. Çok, çok az miktarda, miktarda, miktarda su. Var. Bol miktarda hava basınç. basınçlı. Püskürtmek suretiyle. Tertemiz. Bitti gitti. Bitti gitti yani bu kadar atla deve değil ya. İki yıl önce trafikte kendisine ağır küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle e, özel güvenlik şirketi sahibine karşı açılan davayı kazanmış mağdur kişi. 5000 TL'lik tazminat davası açmış zamanında. Ee, bundan sonra trafikte küfür e, eden, eden kişi, biraz dikkat evet trafikte küfür eden kişi, bunu da biraz düşünün. Hocam trafikte neye küfre giriyor? Biraz e, açar mısınız? Yani mesela bir adam şey yaptı çok özür diliyorum. Biz dedik ki hayvan herif falan gibi bir şey dendi. Evet. Tamam. Sözün meclisten dışarı. Hı -hı. Şimdi bu küfre girer mi? Kimse şey yapmamıştı zaten baş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> küfre girer tabi canım. Ya bu küfre girer mi? Girer tabii. Ya da oradan şey dedim mesela. E, hay Allah. Hay Allah Tüh. lanet olası seni. seni is, oradan çıkılır mı? Gibi bir şey söyledim. Bu küfre girer mi hocam? Hay oradan çıkılır mı da zaten bir kelimenin eksik olduğu belli. <gülüyor> ya da en, en az bir kelimenin. Yani şöyle olmuş. Ben size olmuş olanı anlatayım. Ee, karar şöyle verilmiş. Yargıtay tarafından da onanmış bu karar. Kız kardeşinin gözü önünde erkeklik ve ağabeylik gururu rencide edilen... Ee, ...Balcı'ya yasal faizle birlikte... ...5000 TL'ye ödenecek. Yani yine erkeklik... ...üzerinden bir hakaret var. Küfür, Mesela evet. öyle bir... ...kadına yönelik bir şey yaptığın zaman... Bu kapsam dışı olabilir. Niye canım kadınlık gururu diye bir şey yok mu? İşte o örnek teşkil etmiyor yani. Ya, bu örnek örnekle. teşkil etmiyor. Yepyeni bir örnekle ancak tekrar. Ama o, yani şey bu, bu da bir adımdır. Hmm. Bu da bir adım. Bir, bir de yanımızda birisinin mi olması lazım illa ki? Şahit olarak. E, nasıl olacak o birisi? E, senin arabanda oluyor o kişide. Yani onun da şahitliği taraflı olmuyor mu? Ya da taraflı şahibesi altında görünmüyor bu Bir kere mahkemeye taşındı herhalde. Mahkemede bütün bu laflar söyleniyor mu? Kendisi efendim bana bunu bunu bunu dedi. E, dedi. Böyle dedi. Her şey böyle açık açık söyleniyor mu? E beni <gülüyor> anlamında mı söyledin <gülüyor> onu değil mi? Yani, e beni mağdur E beni mağdur etmiyor. E, et He anladım. Bunlar açık açık söyleyelim mi? Hayır efendim orada öyle demedim. Öyle dedim ki bilmem. <gülüyor> Ebenin gururunu da rencide etmiş oluyorsun aynı zamanda. Onun da tabii bir, bir şekilde bir sıkıntısı olacaktır. Böyle uzun uzun anlatılıyor Söyleniyordur mı? tabii ya. Söyleniyor. Yoksa böyle ağır hakaret diye mi geçiyor sadece? Dilekten? Sinkaf diye geçiyordur ya. Sinkaf etti. Nasıl sinkaf? Böyle böyle Aynen şinkaf, sinkaf söylendi. Senin dedi sinkafını dedi falan böyle bir şey mi? Onlar okunmuyorsa bile yazılı bir yerlerde duruyordur bence şöyle dedi ya, böyle Hakimin dedi. işi de ha. çok zordur hakikaten. Valla bir onları Bunu nasıl dinleyelim. öyle yapıyormuş falan diye böyle. <gülüyor> nasıl <gülüyor> <gülüyor> Ya Yani lütfen bakın kimseyi zor bırakmamak Kimse, için. Kimse kimseye küfür etmesin. Yani hakimler mi oluyor küfür, sonra Hayır. Sonra, sabah sabah adam işine gidiyor ondan sonra açıyor dosyayı. takım elbiseli adamlar zannedersin kibar kibar bir şey söyle bir anlaşmazlık yok. Dilekçeden küfür okunuyor. Hukuk çok zorisi. İstanbul'da da üçüncü zombi yürüyüşü gerçekleşti. Hayırlı olsun. Geleneksel her sene tekrarlanan. Biber gazıyla dağıtılan zombiler mi Evet, var. biber gazıyla dağıtılan tek zombi topluluğu. Çünkü biraz taşkınlık yapınca... Yalnız bugüne kadar zombilerin üstüne her şeyi denediler. Tek çare kafadan vurmak zannediyorlardı. Biber gazı etkili evet. oldu mu? Valla bayağı etkili olmuş ya. Yani çocukları ben görüyorum. Ne zombilerimiz kaldı ne bir şeyimiz diyerek ağlayan burada genç arkadaşlarımız var. Gerçekten... Ee, polis tarafından müdahale edilmiş Tüm Zomder mi yürür? Polis tarafından müdahale mi edilmiş. Gerçekten. Abatincim. Yoksa neden, bunları biz gire ki diye böyle mi düşünmüşler? Galiba ikincisi var. <gülüyor> Bunlara girelim nasıl olsa biz dövdükten sonra mı böyle oldu, önce mi böyle oldu anlaşılmaz falan diye düşünmüş de olabilirler yani. Ya bunlar zaten böyleydi. Makyajı ]ydi. vardı bunların kafayı yarmadık. Yok efendim makyaj değildi bunlar hakikaten ağız burun dağılmış haldeydiler. Onlar o şekilde çıktılar efendim ya ne, ne kadar güzel bir etkinlik yapıyorlar. Niye mirale etmişler? Bir de burada yargılayıcı bir takım ifadeler de var. Daha doğrusu böyle şey... E... Kendilerince yargılayıcı şöyle diyor bak habere bak. Bak bir şey söyleyeyim mi bu şeye ha. benziyor ya böyle bazı okullarda bilmiyorum hala yapılıyor ama bir nisan şakası yapmak için çocuklar şey yapar işte şöyle yapın sınıfları değişe bilmem ne. Sonra böyle ters bir hocaya çatarlar bütün ta tuz kaçar bütün disipline gönderilmeler bilmem neler falan filan aynı hadise. Bunlar bir araya gelmiştir geçen hafta. Zombi Orada, İslam'da var Zombi bir yapmış ya var ya millet yıkılacak diye konuşurken ondan sonra altan sen sen birni son bir yapar Vallahi biraz öyle olmuş Saray bunun da toplanmışlar bir kere bir kere Saray... çok yanlış yerde toplanmışlar Saray bunun da internet <gülüyor> üzerinden organize olarak toplamışlar niye Saray bunu yanlış yer ya yani ben Saray bunun toplağa çoğunluğu liseli bak Hı? yüzlerce genç bir kere yani medyada yok çocukların arkasında ya Liseli diyerek sanki böyle bir liseli olmak kötü bir şeymiş gibi. Böyle bir şey var. Ürkütücü makyajlarını yaptıktan sonra sahil Kennedy Caddesi ve Gülhane Parkı'na dağılmışlar. Ondan sonra çığlıklar atarak piknikçileri ürkütmüşler. Bir kere piknikçilerden dayak yemediklerine dua etsinler. Hakikaten Öncelikle oradan iki, başlasın. Polisten yemiş değil. yoksa... Hakikaten mangallarda pişirilebilirdi. Zombi eti de kanattan biraz daha sert ama zombi eti de güzel oluyor diye yenir de onunla. Otomobilleri sağlamışlar otomobilleri. Ha. Ondan sonra polis gelmiş. lan diye. <gülüyor> <Gidim> hani. <gülüyor> böyle girdiler. Ama bizim zombilerimiz de şey yok. Yani ben Evet o değil ki arabaya saldıran zombi. Dünyanın her yerinde zombileri gördüm böyle şeylerde. Yürüyorlar, dans ediyorlar, eli acıboç, ele acıboç yapıyorlar gidiyor arabaları sallamak ne. Gerçi bize asker uğrularken de araba sallanıyor. Yani Bizde adetler coşkuyu var. Coşkuyu kanalize etmede sıkıntılarımız var ya. Var tabi canım. Uğurlarken... de aynısını yaşıyor. Adam, adam da havaya atılıyor yani. Öyle bir şey de var. Bayağı da kopuyor yerden. De, yani ilk zombi etkinliği ya bu olacak bazı hatalar. Yani burada yani araba sallanıyorsa o senin dediğin de yapılmıştır. Yürüyüp coş, coşma hareketleri, bir takım eğlenceler falan filan onlar zaten olmuştur. Bir noktadan yani, sonra şeyi de görüyoruz yani bu yıl galiba yaşanmadı da bundan önceki yıllarda Taksim'de yılbaşı eğlencelerinde de zombi gibi tacizciler vardı. insanlar önce. Onlar başka. Şimdi hani yapılan işi sırf bunlar zombi diye mi hoş göreceğiz. Normal insanlar yaptığı zaman şey yapacağız da zombiler yaptığı zaman tamam bunlar zombi. Bunların adetlerinde var, bilmiyorum. Şimdi aslında bu... sen niye o adamlarla zombileri bir tutup zombileri hakaret ediyorsun ya? O adamlar bambaşka şeyler yani. O adamlar adam şey değil. Gdosuz özellikle... insan istiyoruz diye pankart taşıyoruz. Ha çocuklar bunlar yani. Ha Gdosuz mu? Yani belli bir şey olması lazım. Yoksa ben şey diye anlayacaktım. Bu emolar çıktıktan sonra hani bir de yeni bir akım yaratalım böyle başka bir tarzımız olsun diye zombi diye böyle bir şey mi çıkartmaya çalıştılar? Yok diye bir, takım, bir takım e, görüşleri olan en azından bir kısmının öyle ortak bir şey de toplanmış asgari minimumda müşterek de birleşmiş e, akıl yok dert yok GDO'suz insan istiyoruz dövizleri taşıyan bir takım Döviz. gençler. Dövizli zombiler. E, <gülüyor> dövizli zombiler ondan sonra tabii. Polis müdahalesi. Polis müdahalesi. Biber gazı. Olmuş. Ee, biber gazı olmuş mu bilmiyorum ya. Ama var standart canım. değil mi ya? standart paketin içinde. Standart, standart pakette var zaten canım. Biber gazı e, tartan. 3 litre diye geçer. Tabii kişi başı onu çünkü istihkaltı var. İstihkali İş, biber. Sonuçta biz vergi <gülüyor> ödüyoruz bir gazımız için. E, tabii canım. Biz şofamızı... Elektrik faturalarında biz yazıyor ya. Var. Bu... Hadi ya elektrik faturalarından anlıyor mu? Tabii canım hiç dikkat etmediniz mi? Facebook'ta falan hep yazıyor orada e, şey bedeli diye e, <gülüyor> gaz, bedeli. gaz bedeli diye bir gaz şey yazıyor bedeli, ya. Gaz bedeli, atık gaz bedeli. <gülüyor> Yoksa doğal gaz faturasında mı onu tam olarak bilemiyorum yani. Öyle bir şey e, geçmiş olsun diyoruz arkadaşlarımıza. Tüm zomder, tüm zomder. Zomdere buradan hemen şeylerimizi yollayalım yani. Ee, ne derler? Taziye. Taziye <gülüyor> mi? Ya ortada taziye biliyorsun. Bir vefat durumu olmasın. E zombi da. bunlar işte. Z zombiye her zaman taziye tazi şey yapabilirsin. Doğru doğru, olursun, doğru. O da doğru. O da doğru. Zaten da. zombi dünyasında günaydın yerine başınız sağ olsun diyorlar. <gülüyor> Neyse zombi dünyasına girmişken Bülent Ersoy Muazzez Abacı ve tabii ki Adnan Şen yerine de rahmetli deniyor zombi dünyası. <gülüyor> Rahmetliyi alalım hemen böyle. <gülüyor> Oh rahmetli Amdi Bey. Şey. <gülüyor> Rahmetli'yi zahneyeden bir gidiyoruz. şey <gülüyor> içinde çıkıyor mesela ödülünü almak için. <gülüyor> Aa, zombi dünyası hakikaten acılı. Acılı zombi dünyasından. Çünkü zombiler olsa sırf helvayla şey insan beyni değil de helvayla takılacaklar ne ha, dün, dün, zaman... dün ne güzel. Dün ağır romanı seyrettim dün ne sahneler varmış o ağır romanda hiç haberimiz yok ya. Bunlar helva pişiriyorlar ya, birileri hı hı. öldürüldü falan, helva pişiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir, baktım, bir yanda havanda hap dövüyor mu? Onun için hap Neler neler işte. Sinema dünyasındaki her şeye de inanmamak lazım. Neyse, e, Muazzez Abacı Adnan Şanses ve Bülent Ersoy dün gece Bostancı gösteri Herkesi'ne. Özellikleri nedir bu sanatçılarımız? Hani? Çılgın bir üçlü, çılgın bir program. Evet, o, ortak yanları daha doğrusu. Ortak yanları dev olmaları. Hı hı. Çünkü dev sanatçı diye. Hiç Hepsinin yok. benzin istasyonu <gülüyor> olmasın. Yok canım. Muazziz şey... abacığının var mı? Aa. Var mı? Bülent Ersoy un... abacı devretti Aa. diye biliyorum ya ben, ben ya. Bülent Ersoy'un şeyleri vardı ya. Vinçleri mi, Winçlerimi, mi vardı. Ben Bülent Ersoy'un benzinçisi diye bilinen benzinçiler kaç defa benzin aldım? Aa tabi İzmir Kuşadası yolundadır. Yok veya Kaş yolunda da bir tane. Zincir tabi bunlar. Adnan Şersesi de Türkiye'nin petrol kralı. Tabii tabi. Ee, neyse konser öncesi basını karşısına geçen üçlüye gazeteciler işte üç de bir aradı diye yorum yaptılar. Bu sırada Muazzez Abacı devlerin ikisi burada ama diğeri nerede göremedim diye. Sen la of çok gergindi ya. Muazzez Abacı bana benim gözümde en son şey reklamıyla devleşmiştir. Evet. Açken sen değilsin reklamıyla. Yani hmm. en Aa, dev, dev Ersoy, olduğu kısım. Kime soktu? Bülent Ersoy. Bülent Ersoy ona çünkü böyle... Muazzez Ersoy mı varmış ben anlamadım. Muazzez Ersoy mu dedim? Abacı, abacı. Abacı. Ha. Abacı çıktı. Abacı, abacı çıktı. Abacı, Adnan Şenses ve Bülent Hanım. Niye bozulmuş? Abacı. Ya işte Bülent Hanım bir mikrofon kapmış. Oradan öyle bir sıkıntı, bir gerilim falan derken... ...endev benim falan diye... ...ama tabii şey diye anlaşılıyor... ...cüsse bazında diye anlaşılınca gerçekten Bülent Ersoy... Hani, tek de e, Tek def. Ama işte e, yanlış mı anlaşıldı o hani sanatçılık kişiliğine mi falan filan? Acaba Muaziz Abacık ufak tefek ya onun esprisini mi yaptı? Valla herhalde. Bilmiyorum. Belki de o öyle bir espridir. Espri değildi valla çok gerilimliydiler çok sıkıntılıydılar. Ee, hadi ya Bülent, biber Bülent... gazıyla dağıtsalardı sanatçılarımızı keşke <gülüyor> magazin programlarında onu izlemediğimiz kaldı çok güzel oldu iki sanatçı tartışırken polis müdahalesiyle biber gazı sonra Bülent Ersoy'u gözlerine limon sıkılırken <gülüyor> birer kasa limon söyler o vallahi söyleyeyim bol bol söylüyor ya mesela <gülüyor> Dürüm söylüyor mesela 10 tane dürüm geliyor ya. Evet. Öyle limonu da öyle der. E, danışmanı yok. çok Bülent e, Abi canım kasayla gelir valla. Sürekli yanında birileri oluyor abi. Olacak tabi. Acaba <gülüyor> stüdyede bizim bir falan tipi bir şey alsak mı ya? Gelir ya yarın öbür gün. Çünkü <gülüyor> yarın öbür gün bir şey hiç masraf yapmaya gerek yok. Hani biz öyle tartışma e, falan çıkmıyor bir şey olmuyor ama. E, limon alalım bence yatak limonu. Atarız bunların altına. En e, kötü kant yaparız. <gülüyor> yani. <gülüyor> İşte bitti gitti. <gülüyor> bitti ya. gitti derken bir program da bitti gitti sevk edin diyeceğim. İşler, sıkıntı, dersler, stres, ofis yaşantısı hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. <gülüyor> çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te. <gülüyor> Radyo OTTÜ'de.